Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konumuz inşallah Teala Hudi bir anlaşması. İslam'da yapılan ilk resmi anlaşma, yazılı anlaşma bu anlaşmadır. Yalnız tabii bunu diyalogda karışmamak gerekiyor. Bu dini diyalog değil bir resim anlaşmadır Hudeybi anlaşması Hendek Savaşı sahabelerin müslümanların son imtihanı idi Hendek Savaşı elhamdülillah Allah'ın lütfu keremiyle zaferle sonuçlanınca Peygamberimiz buyurmuş Aleyhisselam hazretleri hesabına hesabın Artık bu müşriklerin Medine'ye son saldırıları demişti Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İşte Hendes savaşının ertesi yılında yani hicretin 6. yılında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine münevverede Haber Verdesi sahabelerine kim isterse ömrü yapmak üzere Mekke'ye gidilecek diye. Aynı şekilde etraftaki kabile haber verildi. Bazı kabileler vardı. Kıf var, Cüheyne gibi kabileler. Ondan da haber verildi. İsteyen Medine'de toplantısınlar Mekke mükemmel, mükerremeye ömr yapmak gidecek diye. Fakat bu akılları almadığı bir çıkıştı bu çıkış ama. Çünkü daha bir yıl önce Mekke müşrikleri Medine saldırdıkları zaman Müslümanların çıkıp onlarla savaşma güçleri yoktu Müslümanların. Ancak hendeklere kazılmıştı, Siper'de ok atımı ile bir savurma savaşı yapılmıştı. Şimdi kalkıp da peygamberimizin Ali hazretinin ve Müslümanların ta Mekke'ye gitmeleri bir nevi intihar gibi görünüyordu. İşte bundan dolayı pek çok kişiler bu sefere katılmadılar. Bu arada Müzeyle, Cuheyle, Es'em, Gıfar gibi Bedevi de artık dediler peygamberimiz ve Müslümanlar eğer Mekke giderlerse onların biri sağa dönmez. Mekke müşrikleri hazır onları orada yakalamışken, kısırmışken her birini öldürür. Ve bu din sönü biter diye bu inançta korkarak hiçbiri de bu sefere katılmadılar. E, tabi peygamberin bu çıkışı Ali çıkışı öyle başı baş değil tabi. Yani Abiyon'un kabaca her felaket değildi bu. O bir peygamberdi. Allah'ın Resulü idi. Hatembiya idi. Her yaptığı iş mutlaka Allah'ın emri yapılır. Öyle yapıyor her yapıyordu. Ve Rabbimin emri iziyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de bunu haber verince 1500 tane kadar sahabe 1500 tane kadar sahabe evet, peygamberimize ne olursa bize de o olsun diye bunlar da bu sefere ömre ziyaretine gitmeye karar verdiler. İşte İslam'ın Müslümanların ilk olarak Medine çıkışları bu. Çünkü Hendek Savaşı ile artık müşriklerin Medine'ye saldırısı sona ermişti. Artık İbre İslam'a doğru dönmeye başlamıştı. Allah'ın takdir ettiği an gelmişti. Hicretin altıncı yılında ve zil Kadi ayında. Biliyorsunuz İslam'daki aylar kameri aylar kullanılır. Birincisi Muharrem ayıdır. Ki bugün Muharrem ayının son günü. Yarın inşallah safer ayının Birinci olacak. Ramazan'dan sonra gelen ay, Şevval denir buna. Bayram ondu ay. Ondan sonra gelen aya da zil Kade diye isim verilir. Kameray aylarda. İşte Peygamber Aleyhisselam adetleri kendisine tabi olan o seçme, en kuvvetli sahabeleri, imandakoydu sahabeleri, 1500 civarında ömre yapmak niyeti ile Medine'den yola çıktılar. O dönemde de eğer savaşa çıkama niyeti olursa tabi daha başka hazırlık yapması gerekirdi. Yani zırhlar, kılıçların fazla olması, oklar, yaylar, kalkanlar, şunlar bunların ...bunların falan olması gerekirdi. Yalnız yine o dönemde... ...yola çıkan her yolcunun... ...mutlaka bir kılıcı... ...belinde bulunurdu. Bu kılıç... ...artı bir yolcu silahı idi. Tabi yolda düşman saldırabilir... ...vahş ve hayvan saldırabilir. Bunun için... ...Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de... ...eshablarla birlikte... Yalnız bir yolcu silahı olan, hafif silahı olan, birer kılıç, kılıç kuşandılar, yola çıktılar. zül denen yere gelindiği zaman ki, işte orası ihram giyme yeridir, Medine'lerin. Orada ihram giydiler ve ömrünü niyet ettiler. Ayrıca, ee, Mekke mukerremin binada kurban edilmek üzere 70 tane deve ezilerek nişanlandı kurbanlık olması belli olması için yola çıkıldı Mekke'ye doğru çıkıldı. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretlerinin bir özelliği vardı karşı ki taraf ki düşman tarafından bir haber alması için bir istihbarat uzmanını önden gönderirdi. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her açıdan en üstün bir insandı. İbadette, cihatta, e, siyasette, e, savaşta bir kumandan olarak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en ince ayrıntıları ile önlemini alırdı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Öyle kaba tevekkül etmezdi. Peygamberimizin gönderdiği bu öncü istihbarat uzmanı Mekke'ye yakına kadar gitti ve dönüşte yolda Peygamberimizden karşılaştılar. Haber verdi bu kişi. Ya Resulallah, Mekilliler Medine'den çıkıldığına haber almışlar ve onlar peygamberimizin, sahabelerin sanki Mekke'ye mükeremeye savaşa gittiğini zannetmişler tabi o günün şartlarını da öyle anlaşması gerekiyordu ve Mekkeliler kendilerinden başka diğer kabilelere yardıma çağırmışlar savaşa hazırlanıyorlar. Peygamber Aleyhisselam adetleri bu istihbarat haberini alınca yolunu peygamberle değiştirdi. sağ doğru meylettiler ve önlerine bir sar bir kaya çıktı. Tepe çıktı. Yani devre çıkılması çok zor olan Dik bir kayaya doğru Tepeye doğru çıkmaya başladılar Tam artık Daha zirveye gelmeden Peygamberimizin Devesi birdenbire Yere çöküverdi Hiç öyle yapmamış Sahabeler O kadar uğraştılar Deveyi kaldırmaya Ama deveyi kaldıran deve Kalkmadı Dedi ki sahabeler yarışıyla Allah bu deve inatçı bir deve böyle yapmaz halbuki buna bir inanı tuttu kalkmıyor. Peygamberimiz gülümsedi. şura buyurdu. Fil'i Mekke'ye sokmayan Allah Celle Celalühü deveyi burada durdurdu. Peygamber buyurdu. dikkat buyurun. Peygamber şöyle buyurdu. Fil'i yani Ebu Ordusunun şilini Mekke'ye sokmayan Allah Cereşanlığı ben devem burada durdurdu. Bunun hikmeti var diye kanıtırdı. Tabi sonradan hikmeti anlaşıldı. Eğer o doğru tepeye doğru yürüyüş devam etseydi, tepe aşıldığı anda hemen o tepenin arkasında. Düşman kuvvet toplanmışlar, savaş durumuna geçmişler. Siper eleşmişler onlar. Tabii Müslümanlar böyle aniden birden bir onlarla karşıdan görünce isterse bir savaş çıkacaktı orada? tabi e, tabii karşı taraf en çok sayısa bakımdan çok fazla. Daha onda o güne göre daha ağır silahları fazla onların. Sonra siperdiler ondan saldıracaklar. İşte tabi ters bir durum olabilecekti. Ama tabi ortada bir Allah'ın Resulü var. Allah'ın dininin son temsilcisi o peygamber var orada. Din tamamlanacak. Allah'ın tabiri bu. İşte Allah'a peygamberi sonra çöktürdü. Debe kalkmıyor. Sabi artı bakla debe kalkmayacak tabi henüz daha bilmiyor durum ama bıraktılar sabire deveyi o yüzden de peygamber deveyi de, peygamber kendisi sıvazada başlarına kalk diye deve kalkıverdi deve kalktı ama deve doğru yürümedi çünkü yürüse tabi düşman karşılayacaklar hatta düşmanın kucağına düşecekler öyle bir durum olacak deve yolunu değiştirdi dolaştı deve arkadan bütün de peygamber e tabi tabi oluyorlar Hudibiye denilen mevkinin en sonunda suyu çekilmiş kuyu bir kuyu varmış suyu çekilmiş kur bir kuyu varmış orada Deme o suyu çekilen kuru kuyunun yanı başlar çöktü peygamber ise bir indi sabı indiler Baktılar, uzaktan düşman kuvvetleri görünüyor. Arada çok mesafe var ama, görünüyor düşman kuvvetleri. Oraya çöktüler. Tabi çöl yolculuğunda en başta gelen ihtiyaç su meselesi. Hem develer yola susuz kalmışlar, sahabelerin su kaplarına su tükenmiş, susamışlar. E, abdest amlara gerekiyor tarih yapmaları gerekiyor baklar ki su, suda kuyuda su yok kurumuş üzünlü sahabeler ya Allah bu kuyuda su yok yarış Resulallah susuz kuyuya geldik etrafımızda başka kuyu yok yarış Resulallah ne yapacağız hem develer susuz hayvanlar 1500 kişi hem develer susuz hayvanlar susuz Peygamber'e hüdürmeyin. Allah yardım eder buyurdu. Peygamber bir ok verdi onlara. Oku atın kuyu yapıyordu. besmeş Şerif ile çöl kuyuları derin olur. Suya, kuyuya bir su yok kuyunun içerisinde. Kuyuya ok atıldığı gibi sanki bir artezyen borusu açılmış gibi hemen kaynak temiz ee, tatlı bir su çıkmaya başladı ve kısa zamanda kuyu doldu bile suyla bunun üzerine hemen önce kendilerine kaplan doldurup bütün oradakiler sahabeler kana kana ya, su işler sonra hayvanına sordular özellikle develer çok su işler yani develer bir hafta kadar 10 gün hatta develer su suya dayanabilirler ama bu susuzluğun sonunda develer başını suya gömünce kolay kadar başını kaldıramazlar develer. Çok çok su işlerler. Tabi orada bulunan bütün develer, atlar da vardı. Hep saybanlar suya doya döyese kandılar. Sahabeler suyu iş kandılar. Kaplan doldurdular. Abdestini aldırıldılar elhamdülillah. O açıdan rahatladılar. Şimdi, tabi artık oraya konaklandı şimdi ne kalıyor Mekkelilerin durum bilmesi gerekiyor çünkü o dönemde daha önce dönemlerde de Mekke-i Mükerreme'ye Beytullah'ı yani Kabe'yi tavaf için kim gelirse gelsin Mekke'ler bunlara engel olmazlardı çünkü az İbrahim'den kalan bir inançları gereği Kabe'nin Allah'ın beyti olduğunu, beytullah olduğunu ve Allah'a bir ev bina olduğunu, buna kabullenirdi. Ve bu beytullah Kabe'ye kim gelirse gelsin hatta düşman kabile de gelse buna engel olmazlardı. Bu beytullah geliyor devletten. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de sahabeler de sıv ömre niyetiyle nedir ömre? <gülüyor> önce ihram giyilir. Bunda ihram gidiler yolda. Sonra Mekke-i e gelince önce Beytullah Kabe tavaf edilir. Yedi şavt yeri dolaşılır. Tavaf edilir. İki rekat tavaf namazı kılınır. Ardından Safa ile Merve arasında yedi sefer gidip girendir. Bu kadar. Ondan sonra Traş olunup İran'dan çıkılır. Emre bu kadar. Tabi hacı bencemiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekkeliler tabi kuşkuda tehekut halinde Mekkeliler yani bir savaş işin gelindiğini inanıyorlar biraz kan dökülmesin diye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onlara haber göndermek istedi. <gülüyor> Hazreti Hiraj bin Ümeyye ki sahabeden bu kişi huza kabilesinden bu işi güzel becerebilen kişiydi. Peygamber dedi ki Ya Hiraj, git Mekke'nin reislerine Ebu Sübyan başlarında onlara söyle biz buraya savaş için gelmedik bak ihramlıyız kurbanı deve getirdik niyetimi taval edip gitmek bunu onlara bildir Hazirahş Mekke yanına gelince hiç daha konuşturmadan gibi elçi geliyor dinle bakayım neye geliyor hiç konuşmazdı Hiraş'ı hemen ona saldırdılar ok attılar onun devesini öldürdüler zavallı deveyi öldürürler tabi Hiraş da aşağı indi mecburu deve düşü düşünce bu defa Hiraş'ı saldırdılar onu da öldürmek üzere fakat bir kabile vardı Mekke'yle yardıma geldiler Ehabiş kabilesi ki çok savaşçı bir insanlarmış bunlar fakat Ehabiş kabilesi araya girdi yani dur öldürmeyin bakalım neye geliyor bu fakam dediler Onu araya girdiler bu arada Hazreti Ehabiş de oradan geri döndü Resul'un yanına geldi durumu anlattı Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri'ne fakat durum tabi kritik şimdi yani elçiyi dinlemediler aniden bir savaş kopacak savaş kopacak Mekke'ye mükerrem ise savaş olan değildir. Orada savaşılmaz orada. Bu yüzden peygamber İslam'ı'sı Ali çağırdı. Ona şöyle diye. Ya Ömer sen git bu Mekkelilere durum anlat. Has ve Ömer yarın süyle Allah emrim başım üzerinde. Yalnız yarın süyle Allah biliyorsun ki dedi bu Mekke'nin bugünkü müşriklerinin liderleri bana çok düşmanlar. Ayrıca ben dedi, artık yakınlarım kalmadı Mekke-i Mükerreme'de. Gitsem herhalde yararım olmaz yarısı yolla. Ama şey daha Sömer, yarısı Allah eğer Osman'ı göndersen dedi. Az Osman'ı göndersen. Az Osman çok yumuşak huylu. Güler yüzlü, tatlı dilli. Düşmanla karşı bile tatlı konuşan bir kişiyim. Bir Hasım Osman. Ya bu kendisinin. Sonra o gün kim bekleyen reisi Ebu Süfyan filan, ...Haz Osman'ın da hep amca zadeleri, amca oğulları yakınları, kendisinin. Hasım Osman tabii güzel bir öneri ortaya attı. Yarın Allah eğer de Osman'ı göndersen, ona karşı fazla düşmanlıkları yok. Aynı zamanda bugün Mekke'nin dileleri çünkü onun akrabaları. Peygamberimiz tabi bunu yerinde gördü, Ali Hazretleri. Yani bakın Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hayırmış, şöyle kesin emir yani. Peygam eshabını dinliyor, görüşlerini alıyor, önerileri alıyor Peygamberimiz Hazretleri. Hangisi uygunsa onu uygulamaya koyuyor Peygamberimiz. Bu yüzden Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, Hazır Osman'ı çağırdı. Ya Osman sen git. Önce Mekke'nin reislerine, ileri gelenlerine durumu anlat. Biz buraya savaşmaya gelmedik. Mekke'ye fethe gelmedik. Ömre için geldik. Bu onlara bildir. Ondan sonra Peygamber şuna Mekke'de bulunan gizli Müslümanlar. Yani İslam'ı kabullenmiş fakat müşriklerin korkuyun baskısı var İslam'a karşı. Ne hikmetse müşrikler, kafirler çok acımasız oluyorlar. Yani inanca insan haklarına hiç saygı olmaz. Böyle. Orta çağda da ölü olmuş, daha eski çağda da ölü olmuş ne yazık ki günümüzde de aynen böyle devam ediyor. Beğer devam ediyor. Bir İslam düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı, buna karşı acımasız, çok katı, çok katlar bunlar. Yani İslam bir kıyafetine karşı tahminleri yok. O kadar katı oluyorlar. İşte Mekke mükerremeye hakim olan o günün müşrikleri de tabi o küfürden şirten kaynaklanan o katı yapılarıyla oradaki Müslümanlara karşı çok katı davrandık aramdan. Orada bulunan Müslümanlar İslamiyetini gizli ancak gizli yaşıyorlarmışlar. Peygamber'in Osman'a tembih etti. Ya Asman onlarda bul, onlarla görüş, onlara söyle biraz daha sabretsenler inşallah yakında Mekke'ye mükerreme de İslam yurdu olacak ona fetihi vakti gelecek ama şu anda gelmedi. Halis Osman Mekke yanına gitti. Onu iyi karşıladılar. Ebü Süyan amca oğlar oluyor. Onu iyi karşıladılar. Dinlediler, durumu anlattı onlara. Dedi böyle böyle durum bu şekilde. Dedi ki Haz Osman'a ya Osman dedi, sen seneler bak taaf serbest serbestlenirler. Taaf Kabe'yi, ama taaf etmedi. Resulullah taaf etmeden, ben taaf ed edemem, buyurdu. Bu yüzden kızılar bu defa ona karşı da. Yani Resulullah'ın saygısından dolayı ona kızdılar. Ona bir göz hapsine aldılar kendisini. sebep bırakmalar Mekî'e mükerreme de. Tabi, Hazır Osman'ın şimdi geri dönüp gelmediği için durum ne halde bilinmiyor şimdi. Yani müşriklerin kafirlerin durumu ne? Bilinmiyor. Bu arada Mekke yakınlarında bir kabile vardı. Huza kabilesi diye. Bu kabile ehli insanları henüz ahimüsü olmamışlardı ama İslam'a karşı bunların bir meyilleri vardı, yakınlıkları, sempatiler var İslam'a karşı vardı. İşte bu Huza kabilesinin reisi, lideri isimde bu değildir. Bu durumu öğrenmiş Peygamber yanına geldi. Gelirken de Mekyandan geçip geliyor. Yol oradan geçiyor. peygamber haber verdi. Ya Muhammed dedi. Ben de buraya gelince haber aldım. Size karşı biliyorsun bizim kabilemizin bir sempatisi var, bir muhabbetimiz var karşı var. Yalnız dedi Mekkelerin müşrikleri gördüm. İşte birazsa Taiften gelen Urvetürün Mesudun kabilesi, e, şunlar bunlar dedi toplanmışlar, Mekke toplanmışlar, tam bir tam bir savaş durumunu almışlar. Her an sen saldırıabilirler durum bu şekilde. Peygamberimiz dedi ki bu değil, ya bu değil. O zaman sen tekrar dön, git, onlara söyle. Biz buraya savaşmaya gelmedik. Savaşmaya gelmedik, ömür için geldik. Aynı zamanda yine onlara söyle. İsterlerse bir anlaşma yapabiliriz. Yani birbirimize saldırmayacağız diye bir saldırmazlık anlatsızı yapabiliriz, buna hazırız. Bu da gitti, Mekke'lere bunu söylemeye kalkıştı. Bazı ters ediler, konuşmadılar falan derken, ama Urmeti İbni Mesud denen kişi yaşlı, çok tecrübeli, zengin, ağır olan bir kişiymiş, saygın bir kişiymiş, bu araya girdi, bir dinleye bakan dedi, nereye bakan dedi. O yüzden kendisini. Bu Urbe Taif'in lideri kendisi Mekke'ye yardıma gelmiş. Bu, bu görüşü vermişti. Bakın dedi, haber göndermişler. Ömreye gelmişler. savaşa gelmemişler. Niyetleri bu. İhram giymişler. Sonra işte anlaşmak istiyorlar. Bir de ben gideyim dedi. Urbe. Ben gideyim dedi. Bana güveniniz var mı? Var dediler Mekkeliler. Bu peygambere geldi tabi Urbet-i denen kişi Taif'in lideri, reisi kabilesi, çok büyük kabilesi zengin kişiler ee, Müslüman diyeniz daha e, Peygamberimize karşı tabi bir saygısızca yani davrandı kendisinin daha onurlu, gururlu gördü kendisini, üstün gördü kendisini ve Peygamberimizden önce şöyle bir şeyde bulundu, gafet ile. Dedik ki, ya Muhammed dedi, sen bunları güvenme dedi, yani sahabeleri işi. Bir savaş çıkarsa, bunların dağları kaçar giderler, yalnız kalırsın, seni öldürürler. Bunlara güvenme, yani bunlar senin yakını değil, işte Ensar, Mediniler, şunlar bunlar, bunlara sen güvenme. Bu ürbe denen kişi bu sözü sahip edince Hazreti Bekir en yakınlarında diğer sahibin duyunca çok tabi gayene geldiler. Dediler biz mi Resul'a bırakırız? Dediler gayene geldiler. <gülüyor> Sonra baktı ki bu ürbe gördüğü gibi değil. Baktı ki sahabelerin her biri Peygamber karşı sonsuz bir saygısı var peygamber'e karşı sahabelerin. Her bir etrafında dikiliyorlar, koşuşuyorlar, Allah için birlik davetçisi bir içindeler. Bunu görünce bunun üzerine bu durumu anladı. Ben de gideyim dedi. Haber vereyim bu durumu dedi. Kurba döndü. Müşrikayına döndü. Duruma haber verdi. Bunun üzerine fakat Mekke müşrikleri onların niyetleri de şu ama ne olsun anlaşımı istemiyorlar Mekke müşrikleri. Onlara göre hazır peygamberimiz ve sahabeler Mekke'nin yakınına kadar gelmiş onların kucağına düşmüşken bu işi bitirelim diyorlar amaçları. Yani oraya gelen peygamberimizin sahabelerin bir tekinin sağa bırakmadan her bir öldürmek niyetleri bu işe bitsin diye. Bu niyetleri ama Eğabiş kabilesinin reisi ki çok savaşçı kabilemiş bunlar. Yurtucu kabilemiş. O şöyle dedi Mekkelere biz de size yardıma geldik eğer bunlar dedi yani peygamber sahabeleri Medya'dan gelenler Mekke mükerreme'ye saldırı için gelmiş olsalardı biz ya da nejetik. Ama bundan madem Beytullah'a taavüfe gelmişler bir, bir şey okuy cediler. Bu en savaşçı, en yurtçu, güçlü Habeş kabilesi tabi devreden çıkınca bir bölünme oldu, dalma oldu bu cephede. Bu arada Hürbeti Mesut tahmin lideri, o da illa bunu anlaşmaya zorlayınca bunun üzerine Mekke müşrikleri artık anlaşmaya razı oldular. Tabi hep bunlar Allah-u takdir ettiği bir sebeplerin devranı bunlar. Böyle. Bu sebepler zinciri Allah'ın takdir doğrultusunda her şey oluyor tabi. Bunun üzerine kureşler yani Mekke emişleri karar verdiler. Kesinlikle bu sene ömrü niyetiyle Mekke girmeyecekler. Geri dönecekler. Yani etrafa karşı etrafa karşı, başlık habirleri karşı da sanki zorla girmiş olmasın diye. Bu sene Mekke'ye girmeyecekler. Geri dönecekler. Ama ertesi yıl gelip ömrü yapacaklar. bu şatır koşular ve işlerinden süheyil bin amir denen bir kişi vardı cin fikirli işleri çok bilen pazarı kabeti çok kuvveti olan bu süheyil bin Amur'u onu göründüler yani kişi daha verdiler gidin görüşün anlatmayı yapın bakalım dediler şatır kenet konuşular. Süvel geldi anlaşma üzerinde konuşmaya başlandı şimdi. Peygamberimiz önce şöyle buyurdu ona, ya Süvel bak biz Medine Emre'den geldik 10 günlük yol deve oradan geldik ihramlıyız bak, kurbanlarımız devemize getirdik biz izin veriniz biz Mekke'ye mükerreme girelim girelim Kabe'ye taf edelim, sayemizi yapalım. Yok, hayır. Kesin olmaz. E, tabi müşrikler o anda e, daha güçlü durumda kendilerini görüyorlar. Halbuki gerçekte e, her işin tabi ilahi sıyrıları var bunlar, hikmetleri var ki, bunlar hep sonradan çıktı meydana. Biraz da bunu açık sevmiyorumlar inşallah sonuçlarında. Bana izin veremeyiz dedi. Kesin kararımız bu sene buradan gelerek döneceksiniz. Ama gelecek yıl buraya gelirsiniz. Buraya siz de geldiğiniz zaman Mekkeliler şehirde kimse kalmayacak. Mekki halkı Mekke'ye boşalacaklar, Dağlar tepilet çekilecekler. Üç gün üç gün Müslümanlara Mekke serbest olacak. Bunu kabul ediyoruz. Peygamberimiz de pek olur. Tamam bu. bu bir. Bundan sonra ne yapalım dediler şimdi? birbirimize saldırmamak üzere bir anlaşma yapalım Mekkeliler Medine'lilere Müslümanlara saldırmayacaklar Müslümanlar da Mekkelilere saldırmayacaklar birbirine saldırmazlık anlaşması yapalım dediler bu iki tarafçı da benimsendi ve bunlara bir süreci kondu 10 yıl geçerli olmak üzere 10 yıl geçerli olmak üzere Müslümanlar Mekkelilere saldırmayacaklar, Mekkelilere, Medine'ye saldırmayacaklar. Birbirinin müttefikine saldırmayacaklar. Bu şart, iki taraf tarafından tamam kabul, kabul edildi. İlk İslam'daki bir anlaşma bu. Saldırmazlık baktı. Tabi bu yazıya geçecek sıradan bu. Birinci madde, ikinci madde olarak henüzden yazıya geçmiyor önce taslak hazırlanıyor sözü hazırlanıyor sonra yazıya geçecek ikinci madde olarak bu yıl tafif edilmeyecek Müslümanlar giremeye dönecekler gelecek yıl Mekke'ye gelecekler Mekkeliler şehri boşaltacaklar hiç çatışmamış olmaması için üç gün Mekke'de kalacaklar serbestli Müslümanlar ikinci madde bu tamam tamam anlaşıldı fakat Süheyl bir Amr denen o kişi yandakiler üçüncü bir şart koştular. Üçüncü şart koştular ki kabul elmesi imkansız görünen bir şart. Ağır şart. Nedir bu? Eğer Medine'ye münevver eden bir kişi Mekke'ye kaçarsa Mekke'le sığınırsa Mekkeliler bunu Medine'lilere geri vermeyecekler. Buna mukabil eğer Mekke mükerremeden bir kişi Medine'ye katsa Medine'lere sığılsa yani Müslüman da olsa Medine'lilere bunu yani Müslümanlara bunu Mekke müşriklerine geri teslim edecekler. Sühelle'den o müşriklerin baş görüş meclisi, bu şartı ortaya koşunca orada bulunan sahabeler bunu kabullenemediler. Sinirler gerildi. tansiyon yükseldi. Sahabelerin, nasıl olur ya Allah? Bizim bir Müslüman kardeşimiz Mekke'den iman ederek Medine'ye gelecek, bize sığınacak, biz onun Mekke'ye teslim meclisi geriye. ya. bunu yapamayız ya Resulallah. Ölümse ölüm cihazsa cihat yapamayız fakat sahabeler muazzam bir tansiyon yükseldi sahabelerde gerilim oğlu sahabelerde onu kablenemiyorlar hatta Hazreti Ömer çok gayrına geliyor Ömer Hazreti Ömer'in yapısı bu şekilde ya Allah biz hakından değil miyiz ya Resulallah Sen Allah peygamberisin ya Resulallah. nasıl oluyor ya bu zile aşağılık bizim işin bu yani bizden biri gidecek onu geri vermeyecekler, Mekkeliler. Ama bir Müslüman karşı Mekke'den bize sığınırsa, onu geri tezvi vereceğiz. Nasıl olur? Peygamber aslında tabunları teskin etti, sakinleştirdi. Tabi sahabe de olsa, bakın din kardeşlerim, yani sahabe olsa ki, ne demek sahabe? Evliyaların, mürşid-i çok ama çok daha fevksünde, fevkinde. Maneviyatta. O kadar üstünde sahabeler. O makamdalar öyle olduğu halde geleceğe dair böyle esrara tabi vakfı olamıyorlar. gay çünkü bu. Gizlilik yani. Yani o anda gizli gaybı bu. Gelecek de ilgili bir konu bu. Ama tabi peygamberimize bu durum belli. Peygamberimize. Yani bu anlaşmaları o an için bir nevi aşağılı gibi görünüyor. Bir boyun eğme gibi görünüyor küfre, şirke karşı ama bunun tabi altında yıllar var. bu peygamberimiz tarafından biliniyor bunlar. Allah peygamberimiz bunu bildirdi. Ama peygamberimiz de sahabe bildiremiyor. İzin yok. İman kaybı çünkü. Yani burada ne geri kal kalıyor? Peygamber itaat edecek sahabeler. Bu kadar. Aklı ermediği halde itaat edecekler. Peygamber'in maalesef mazretleri... ...eshabını yatıştırdı... ...ve Allah'ın peygamberi... ...Allah'ın emrinden ayrılmam... ...buna sabredeniz dedi peygamber... ...buna sabredeniz peygamber buyurdu... ...zaten de peygamber buyurdu... ...eğer bizden biri... Allah'ın dinden çıkıp... ...mürtü olup da Mekke giderse... ...zaten bizim ne yapalım birisi... ...alıp da alçamıyoruz i̇şte. ...ama bize gelen din karşımız ise... Allah'ın bir yol aşar peygamber yolu. E. Sonra Bunun üzerine sahabeler yatıştılar. Ama tabi ne de olsa gene bir gerilim devam ediyor. Bunun üzerine artık bu üç maddelik anlaşma sözü olarak taraflarca kabilden sonra artık bu yazıyı geçecek. İslam'da ilk yazılı bir anlaşma devlet yapısı olarak. Bunu yazmakla Hasali görevlendirildi Hasali Yalnız çok güzelmiş bir Ali'nin. Öyle hattatmış kendisi. Bu görev Hazreti verildi. Peygamber buyurdu. Ya Ali önce başına besmine yaz bakalım. Hasali Ali tam yazacak besmine yazacak. Yine müşriklerin görüş meclisi Süveyl ayrı etti. Bismi ki Allah yazısını böyle yani Bismi ki Yine tabi bir buna bir şey oldu, tartışma oldu. Fakat müşük tarafı hiç geride almıyor. Yani daha güçlü kuvvetliiz diye öyle o anıştır öyle görünüyor ama tabi kaderin cilmesini bilemiyorlar. Tegem olsun diyoruda. Bismi ki Allah yaz bakalım. O zaman Arapların böyle bir kuralı vardı besmelenince bu nezarlarda. Bu aşılık kolay. Fakat ikinci bir şey oldu ki Peygamber'e buyurdu yaz. Muhammed Resulullah ile Mekke ile arasında bir anlaşmadır bu. Başına. Ön sözü geçecek bu. Yani Muhammed Resulullah. Allah Resulü Muhammed ile Mekke arasındaki bir anlaşmadır. İşte burada Sayın koptuk koptu işini burada. Dedi ki müşriklerin baş murası, görüş mücrisi bir senedir peygamberi tanımıyoruz. Allah senedir biz tanımıyoruz bir senedi. Bu buradan Hazretleri bunu yazmıştı ama. Yazmış bunu. Muhammed Resulullah ile Mekke arasında anlaşmalıydı. Yazmış bunu. Fakat Mekkeliler, müşrikler bunu kabullenmediler. İdda ettiler. Bunu kesinlikle bu olmaz dediler. Eğer bu olmasa, peki ne olacak? Muhammed bin Abdullah. Yani oğlu Muhammed ile Mekke arasında bir anlaşmada yazılacak. Abluoğlu Muhammed ile. Resulullah oradan silinecek dediler. Müşrikler, Mekke müşrikleri. Eğer Resulullah, Allah'ın Resulü silinmezse anlaşmadan vazgeçti dediler. Bu iş olmaz dediler. Peygamberçiler buyurdu müşriklere siz kabul etseniz de etmeseniz de ben o Allah'ın Resulüyüm. Peygamberi. Madem istemiyorsunuz, kabetmiyorsunuz, o da olur tabi. Diye girdiğin hastalığıya ya Ali resjullah sil, oradaki sigit abi o zaman bunlar da kazanacak, bir çak ile bir şey kazanacak, oradaki mürekkep, yap. Peygamber burada ya Ali resjullah oradan sil, onu kazı, onun yerine Muhammed bin Abdullah yaz. Bakın tabii Hazreti Ali o anda öyle bir halde ki tabiün sahabeler öyle bir manevi gerilim böyle imandan kaynaklanan bir feizli ruhsal bir hal. Hazreti Ali ayakta şöyle dedi. Yarışsın Allah. Allah'ı sen Allah'ın resulüsün. Sen peygambersin. Resulullah'sın sen. Ben bunu silemem dedim. Yani şimdi burada şöyle bir şey var bakanım var. Peygamberimiz emrediyor Ali'yi hastalığı. Ali ya Ali Resulullah sil diye Peygamber emrediyor. Fakat Hazreti Ali öyle bir manevi halde ki yani fenafillah deniyor. Bir Allah-u Teala biliyor. O da Resulullah silmeyi sanki imanına zara geleceği gibi gördü. Böyle. Resulullah oradan silip kaldırmayı imanına bir zarar gelecek gibi gördü. Eli varmadı. Yarasını silemem ya Allah dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz dedi ki verin bakayım bana. Nerede Resulullah burada? Peygamberimiz kendi mübarek eliyle Peygamber Resulullah sildi. Ya Ali Yaz bakalım işte ne dedi? Muhammed bin Abdullah yani Abdolu Muhammed Yazbakan dedi ve Peygamber şöyle burada Hazreti Ali'ye bakın işte mucizeye bakın işte burada. Ya Ali, ya Ali. Gün gelecek, gün gelecek, ileride gün gelecek. Sen de böyle imtihan olacaksın burada Hazreti Ali. Benim gibi imtihan alacaksın. Gün gelecek. Tabi o anda bundan anlaşılmadan ne oldu gene ama. Yani gün gelecek Hazreti böyle bir imtihan geçirecek Peygamberimiz gibi. Geçirecek. ileride Ama o, o anda bunun esrarı anlaşılmadı. işi anlaşılmadı. Tabi zaman geldi o konuya kısaca geçeyim inşallah. Ama zaman geldi Hazreti Ali Hazreti Muaviye'ye tabi bir savaş haldediler. Hazreti Ali onun için gerçek halife. Emir-i mümin müminin emiri. Onun için Hazreti Muaviye bagi, ahsi yani. Meşru devlete karşı çıkmış bir Asi onun için. Ancak Hazreti Ali'nin vefatından sonra Yeni oğlu Hazreti Hasan halife olmuştu. Hazreti Hasan altı ay sonra halifetten çekildi. Muavinin lehine çekildi. Ona devlet hakkını. Ondan sonra Hazreti gerçek halife oldu. Ama Hazreti zamanında Muaviye'nin karşı Kırpışmaz Tabi bir isyandı. Mevşid devlete karşı. Şimdi Sıffin denen bir mevkide savaş oluyor. Hazreti taraftarlarıyla, ki halifen ordusu ile e, muaviye bağlı kuvveti arasında bir savaş. Çok uzun süren savaş. Çok ölenler oldu. İşte İslam'ın tabi bir karalekesi bunlarla da ama olacak. Bu tabi bir işşahat meselesi de oldu. Yani Hazır Osman'ın kanından dolayı, Hazır öldü, şehit edildiği için işte bir işşahat görüş meselesinden dolayı kaynaklandı çok kanlı savaş oldu o öyle an geldi ki artık Hassan'in ordusu sonucu almak üzere Mavi'nin ordusu dağılmak üzere artık kaçacak dağılmak üzere artık sonucu almak üzere işte Hassan'ın bir As ki o da sahabedir aslında çok da aşılı üstün zekaya sahip kendisi Hasım Mavi'nin yanında o da On teklifiyle Muavir'in askerlerinin kılıç üzerine Kuran-ı Kerim kondu, yukarı kaldırırlar. Ve bağırırlar hastanın ordusuna karşı. Gelin Kuran-ı Kerim'i hakim kılalım. Kuran ne diyorsa kitabını hakim tayin edelim. Bunda Kuran-ı Kerim'e bir etsinler, hükmü kabul edelim. Tabi Hassali ve bunun bazı yakınları, bunun bir hile olduğunu bilmekle beraber fakat sonuçta mecbur bunu kabul ettiler kabul edildi ve hakim tarafından tayin edildi şimdi anlaşma yapılacak orada Hazreti Yaz Bakanı dedi oradaki yazıcıya emir Müminin Ali ile Muavi arasında bu bir tahkim anlaşması yani hakimiyetin anlaşmasıdır işte o zaman dediler ki hastalığa hayır dediler. Sen dediler emir müminin değilsin. Yani müminin emir değilsin sen. Sen bu fırkadan başsın buradan silinecek. Dediler hastalığa. E nasıl olur dedi. Bak Medine halkında bana biat ettiler. Beni halk kim isteğiyle beni halife seçtiler. Ben yani meşru halifeyim. Müminin emiriyim. Nasıl bunu seçeriz? Hayır dedi. Olmazsa bu olmaz dediler. Bunu bastırınca. Tabi orada emir müminin yazısını silmesine gerekti. O zaman Hazreti Salih bu bir anladı. Evet. Yani peygamber ona öyle buyurmuştu. Hudeybiye'de bak. Hudeybiye'de. Hazreti Salih'i Resulullah'ı silemedi. Onun ondaki inancı imanı buna müsaade etmedi. Ona peygamber demişti o zamanı. Ya Ali, gün gelecek, sen de böyle imtihan demişti ona. O da imtihan oldu. Yani sevgili kardeşlerim, sahabeler hep Peygamberimizin mucizeleri yaşadılar. Peygamberimizden sonra da hep o mucizeleri zamana gelince böyle birbirimeler çıktı. derken tabii bu anlaşma yazıldı yazıldı orada bu bulunan heyetler hem Bekir adına Müslüman adına bir şahitler imzalandı gayet resim bir şekilde anlaşma yapıldı o anda bir olay oldu medeneye gelişindi Mekke Müşriklerinin baş görevlisi, görüşmelerin başı olan Süheyl bin Amir'in oğlu Ebu Cende Hazretleri Müslüman olmuş. Babası, İslam düşmanı, peygamber düşmanı. Hudeybi anlaşmasında ağzını koyan, direten, şirk küfür adına küfür şirki savulan bir kişi Süheyl bin Amir, ama oğlu Hazeb bu Cendel o Müslüman olmuş Mekke Mükerreme'de. Müslüman olmuş. Bu defa bu Süheyl öz yavrusu evladının, öz evladının kürk değil ama yaşlı başladı. Öz evladının Müslüman olduğunu duyunca bakınız müşriklerdeki, kâfirdeki katı tutun bakınız böyle. Acımasız. Narames tutun bakınız şöyle öz evladının inancına bakınız müdahale ediyor. Karışıyor. Onun kabul kabullenemiyor. Ne yapıyor? Oğlunu dinden geri çeviremeyince işkence yapıyor. Şunu geri çeviremeyince büyük bir demir kazık çaktırmış. Bir mahzene bir yere ağır bir yere Oğlunu iki ikayandan zincirle o dimri kaza bağlamış. Oğlana artık ölmeyeceği kadar işte biraz kuru ekmek, biraz su veriyorlar. Ta ki dinden dönmeye zorluyorlar. Be. Baskı yapıyorlar. Yani kendi evladına da bunu uygulu yapıyor. Küfür böyle zalim işte. Fakat bakın Allah'ın hikmetine. Süvel evden ayrılınca oğlu Ebu Cender Hazretleri Allah'ından razı olsun. Oğraşıyor, oğraşıyor, oğraşıyor. Kardeşlerden kalıyor. O kaç yılını zor açaklı o demir kazık çıkarıyor. Ama zincirini sökemiyor. Hayatların zincir, kanıncına bağlı o demir kazık. Bunları böyle sürükleye, sürükleye, sürükleye, sürükleye hudebiye geldi. Tam anlaşma imzalanmış. iş bitmişken oraya yakışırken daha karşıdan peygamberimizi Müslümanlara görünce, e, yani balık böyle denize attığı gibi o kadar sevindi ki Hz. Ebu Cennel, Resulullah Resulullah'a peygamberle kavuştuğundan teybir getirmeye başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Muhammedin Resulullah Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Muhammedin Resulullah böyle seviniyor. Hem de o zincir şakırtıları, o demir sürtü yerlere ses haber geldi. Sühel baktı ne babasına yani. baktı oğlu. Oraya gelmiş. Şimdi ne oldu duruma bakınız iş bir karış şimdi. Dedi ki işin Sühel anlaşma gereği bunu bant vereceksin şirin Bu size sığındı burada ama dedi, anlaşma gereği bunu bana teslim edeceksiniz. Hasıya bu Cendel döndü yarasıyla Allah. Ne olur? Ben burada öleyim, beni teslim beni kafirlere. Bak, babası işim benim. Yarasıyla Allah. Beni bu kabre teslim etme yarasıyla Allah. Canım kurban olsun sizlere. Ne olur tam size kavuştum böyle. Mali feiz aldım size geleyim. Orada bulunan sahabeler artık onu geri vermeyi ...hiç yerine sindiremediler... Yarışa Allah... ...ölümsü ölüm... ...savaşsa savaş... ...bize sağan bir din kardeşimizi... ...nasıl biz küfürünü teslim ederiz... ...dediler... Peygamberimiz onlara tabi yine... ve onlara yatıştı da yine... onların zorlukla... ...eslâbımız sabrediniz... ...Allah onu kurtaracak oradan yakında... ...kurtaracak Allah'ın yakın kurtaracak... ...bakın bunun sonu hayırlı olacak... Ama işte bilemezsiniz bu durumu. Onlara böyle peygamız yol yatışırken bir haber yayıldı. bomba gibi düştü şimdi oraya. Haz Osmanlı'da da müşrikler Mekke'de öldürmüşler. Şehit etmişlerdi bir haber düştü oraya bomba gibiden bir. Bunun üzerine <gülüyor> orada bulunan sahabeler Yarısı Allah dediler. Artı dediler yani su bardan taşladı Karısı Allah. Artı bu küfrün bu zulmü şekilmez Yarısı Allah. Dediler birbirleri örece dediler. O anda Peygamber Süleyman Hazretleri bir acada oturmuştu Peygamberimiz. Çok ağaçları vardır. İkisi meşhurdur çölde. Biri sidir ağacı, yüksek olur. bir de semürü ağacı derler. O da alçak olur. Peygamberimiz oturmuştu. oturduğu ağaç, semürü ağacıymış. imiş. Peygamberimiz dibine oturdu. Bunun üzerine orada bulunan sahabeler, her birine bir hal geldi sahabeler. Manevi hal geldi. Rus'ta bir hal geldi. Allah yolunda, din yolunda her şeyi göze almakta olsa olsun. Tabi vakti saat de gelmiş tabi. Bunun zaman orada eshabın her biri orada peygamberimize yeniden biat edildi peygamberimiz Yani peygamberini tutular Yarısıyla Allah. Allah sana söz veriyoruz. Ölünceye kadar kanımızın son damlasına kadar Allah yolunda, din yolunda, seni emrinde savaşlar iş şey yapacağız Yarış yolunda diye bir biat edildi. Yalnız tabi Haz Osman orada olmadığı için peygamberimiz çörebiyordu. Bu Osman eli peygamber, sol peygamber. Bu Osman eli benim elim. Peygamberimiz Hazreti Osman elinin gibi yaptı, onun adına biat aldı. Yalnız ne yazık ki bir kişi. Bu biatı yapmadı orada. Cedbin kaç sene bir kişi münafıktı kendisi. O işten gelmedi tabi. Mina 200 yani. Devam katısından gizlendi. Kimse onu görmeyen zannetti. Tabi Allah onu gördü. Bilirdi durum dedi. O biat etmedi. İşte bu biat olunca orada bulunan müşrikler anlaşmayı imzalar müşrikler orada bu durumu görünce korktular. Yani Müslümanlar ki bu galene görünce her bir aslan gibi kükrediler. bir can kaybı düşmediler. Bunun üzerine hem Mekke'ye haber gönderildi. Osman öldürmemiş gerçekte. Bir şaiyaymış. Öyle bir yayılmış. Osman da gerisi geriye geldi. İşte allah Teala bize bunu Kur'an kitabında bir lirası evli kardeşlerim. Buna biat-ı rıdvan deniyor bana. Biat-ı rıdvan deniyor. Biat bir anlaşma. Rıdvan Allah'ın razı olduğu, rıza biadı anlamına geliyor ki bu Hudeybiye dönüşen fetih süresi nazil oldu. Allah Teala bunun şerhine bakınız Biat-ı Rıdvan'a. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad <gülüyor> radiyallahu anil müminine. Bakın mealını verdi. Lekad radiyallahu kat kelimesi fiil mazi önüne gelince radiye fiil -i mazi geçmiş zaman fiilidir. Kesinlik anlamına geliyor. Lekal radiyallahu kesinlikle muhakkak ki Allah Teala razı oldu bakınız. Kimden Anil müminine. iş i̇şte doğu müminlerden. Buradaki lam tert ahdişindir. O mümin razı oldu. Hangi dönem? Hicret-i şecere İş şelike ki tahtı şecereti. Eşerdeki lam da için o belirli yani semru ağacının altında. Yarısı Allah sana biat eden müminler var ya 1500 kişi aşağı yukarı Allah onların hepsinden razı oldu. Bakınız. Ayet-i kerime indi hakkında kone Kerim'de ayet-i Kerim okunuyor. Lega radıyallahu diye Allah'ından razı oldu. Şimdi bu ayeti kerime kone Kerim'de var iken ve bütün Müslümanlar da elhamdülillah kone Kerim'e iman ederken ne yazık ki bazı eğilisinin dışındaki bazı kişiler yani güya Haz Salih'i çok aşırı sevenler güya. Ama sevgi Allah yoludur tabi sevgi. Ne yapıyorlar bunlar? Hazıbeye düşmanlar, Hazemeye düşmanlar, Haz Osman'e düşmanlar, Osman düşmanlar. pek çok sabere düşmanlar. Onlara hakaret etmeyi bir neyi bazı sayıyorlar. Ne oluyor Allah aşkına? Yani düşüsünler bunlar. ayeti gelme, ayet 18 ayet. Yani. Fethi Suresi'nde Mevlam buyurdu o ağacın altında Hudeybiye'de, o ağacın altında Resulü biya edenlerden Allah onlardan razı oldu. Bak, ayet gelme duruyor. Haşa bu hüküm değişmez. Kesin. Allah bela buyurdu. Bunun için Allah onlardan inşallah bir uyarma rasibesi inşallah Teala. Evet, hasta hepimiz seviyorsan hasta seyberi. Ama hasta sevmek demek diğer sadışım olmak gerektirmez ki. hepsini sebebidir. Peygamber bir oradaki bulunan sahabelerle biattan sonra şu anda yeryüzünün en hayırlısı sizlersiniz buyurdu peygamber onlara da daha medene kalan sahabeler vardı gelmeyen tabi vardı ama buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sizler yeryüzünün en hayırlılarısınız buyurdu onlara yine Peygamber buyurdu onlara burada bir eden Müslümanları Allah Cereme yakmayacak diyor. yani öyle bir makama geldiler tabi kuşkusuz bu böyle oldu. zaten belki gitmeleri bile onlar şimdi en bir çıkıştı peki. Peki Ebu Cenden ne oldu şimdi? Söyle oldu. Ebu Cenden tabi yalvarıyor. Ya beni verme babama. Beni müşkün verme ya babama. Ben de geleyim Medine'ye ya. Özgürce namaz kılayım. Meşte ben de cemaat olayım ya Allah deyim özgürce öz, din özgürlüğüne haset baskı altında dedikten şuna buyurdu Ebu Cendela Ebu Cendele, bu anlaşma gereği ben seni onlara şimdi vermeye mecburum ama üzülme Allah seni yakın oradan kurtaracak kurtaracak bu sonra hayırlı olacak üzülme sen dedi tabi peygamın teslim etti o da boynu büktü Gözleri yaşlarla doldu. Yine müşrik olan zalim babasından tabi teslim edildi. Geri götürürler. Peygamberimiz ve sahabeler tabi ömrü için İran giymişlerdi. Ama ömrü yapamadılar. Engellendiler. Şimdi ne yapmaları gerekiyordu? İhramdan çıkmaları için kurban kesmeleri gerekiyor. Yani bir kimse günümüze de gerek hac gerek ömre için ihram giyse sonra ihramdan çıkması gerekse daha kurban kesmesi gerekiyor. Ayrıca bu kurbanı da orada kesilmesi gerekiyor. Haram bölgede kesilmesi gerekiyor. Ve Hanefi mezhebine göre Hudeybiye'de haram bölgesinde. Pekin bu diğer haram bölgesidir. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri götürülen kurban diye Peygamber orada kestiler. Kesildi. İran'a çıktılar. çıktılar Ve Medine'ye, Münevvere'ye doğru dönüş başladı. Başladı ama yalnız sahabelerin her birinin boynu bükük ama. Yani sahabeler bir nevi sanki aşağılanmış gibi, müşriklerin ağır koşullarına kabullenme zorunda kalmış gibi bir de bu arada bu Hazreti Ebu Cendeli, kendisi sığılan bir din kardeşlerini tekrar küfür etmeleri onlara çok ama çok güç geldi. Bunu işleri sindiremediler. Kabul edemediler bunu. Boynlara bükük, üzgün halde Medine'ye dönüş başladı. Fakat yolda Cebu Selam Peygamberimize geldi, vahiy geldi. Vahiy geldi yolda. Hem de Öyle bir vahiy geldi ki daha farklı geldi. Cebrail Selam yalnız gelmedi bu defa. Cebrail'le beraber 70 bin melek kapısı açıldı ki sahabeler melekleri göremediler ama fark ettiler. El-Russal mali bir hal oldu. Cebrail Aleyhisselam yetmiş bin melekle öyle manevi bir törenle Peygamber'e geldi ve yolda yolda Mekke dönüşünde elhamdülillah Fetih Suresi Peygamber'imize getirildi. Mevlam Şeraf Yurdu'nda tabi başlama anlatmam imkansız tabi sureyi. Şöyle kısaca Mevlam Şeraf buyurdu. Bismillah. İnna فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُب۪يْنَا Mevlam diyor. Böyle başlıyor sırrı. İnna bir adamlarız da kesinlikle sana fethi mi bine aşık Mevlam diyor. Fethi mi bin, fethi futuhat. Artık futuhat böyle. İslam'ın yayılışı, futuhatı. Böyle küfür altında baskı altında kalan Müslümanların kurtarılması. İslam'a duyamayanları yani engelleni İslam duyuramaması için sansür konuyor bası konuyor insanlara İslam'ın duyurması için artık fit fetuadın yolu açıldı. Fetih bir abaçık elan buyurdu. Hemen okşar buyurdu ve en nasren aziz abiyordu Ve en Allahu nasren aziz Allah sana yardım edecek artık artık nüsret Allah artık yardımı geldi sana İslam'a yardımı geldi hem de Nasır aziza, izzetli, şerefli onurlu yani artık kimse isminde duramayacak hakkında yani o çağda o çağda henüz daha Müslümanlar 1500 beş kişiler o anda saf halim bir beş orada. Bir Medine ancak hakim Müslümanlar ki diğer adam Mekke ve etek kabileler Yemen devleti var. Bu arada e, Roma, İran, Sarsan devletleri var. Süper güçler var. Allah bela buyurdu. Allah sana öyle yardım edecek ki Nasr-i Azize izzetli, şerefli onurlu Kimisine karşı duran İslam çünkü gibi bir anda yayılacak, fütühat gelecek, muazzumlar kurtarılacak. Böyle. İslam anıtlayacak, İslam yayılacak. Yine Mevlam şeref buyurdu, tabi atlayarak bir iki kelime yapacağım buradan. Bak Mevlam şeref buyurdu, velillahi cundi semavati vel ardı. Velillahi Allah'ındır. Ona aittir cünüdü semavat vel erd. Yerlerin göklerin orduları, kuvvetler Allah'ın emrinde, onun denetiminde, Allah'ın kesin hükmüdedir bunlar. Yani nasıl bu Allah'ın fütühatı gelecek? Allah'ın yardımı nasıl gelecek bütün dünyaya karşı? İslam nasıl bir güç olacak? Kısa bir zamanda çıkıb nasıl olacak bu? Allah'a bağlı. Bütün yerlerin, göklerin orduları yani kuvvetler. Böyle. Melekler mesela çekim kuvveti, denge kuvvetleri şunlar, bunlar yer, toprak, su, hava Allah emrinde böyle. Mevla fırtına verecek, kasırga verecek, yar sarsılacak, gökler açılacak, yağmurlu, o çok sel olacak. Allah dilediği anda düşmana kahredecek Mevlam, Edecek. bütün ordular, kuvvetler Allah'ın emrinde gelen. Emrinde. Ve gerçekten de böyle oldu sevgili kardeşlerim. Şimdi işte kısaca bir konuda temas edeceğim şimdi. Peki bu anlaşmadan sonra Medine'ye, Münevvere'ye gelen Müslümanlar oldu mu? Mekke'den kaçıp Medine'de müslüman oldu mu? Ve bunların durumu ne oldu? Ona bakalım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Eshabıyla beraber yolda bu fetih suresi okuyarak geldiler. Bu fetih suresi öyle bir hal meydana getirdi ki o çölde, yol dönüşünde bütün saha imanları değişiyor sahabeler. İmanlar iman kattı böyle. Öyle imanlara kuvvetlendi. Artık tam inanlar, fütuh inandılar. Okuyarak medenine döndüler hemen kısa bir zaman sonra Mekke'de Müslüman olan bir kişi karşı Medine sığındı. Bu gelen kişi Hazreti Ebu Busair idi. Elhamdülillah o Mekke'nin baskıcı karanlığından zulüm altından, şirkin küfrün baskısından kaçmış Medine'ye geldi. Tam bahtı ki Medine'de hazbi ezan okuyor. Allahu ekber. Böyle. Ezan okunuyor Namaz kılını cemaat teresi arkasında herkes kardeş böyle. Bir var böyle. Ya var Medine'de. O da dinde özgür ama O dinde özgür. Kimseye karışımıyor Herkes özgür. Öyle özgür havasını soluyorlar. Hazım bir şiir. O kadar yandı böyle Medine göreymiş. O halere girsen cennete fark etti. Fakat 3 gün sonra Mekke'den iki kişi geldiler bunu teslim almaya. Mekke'le göndermişler. Duymuş bunu Medine karşılığını. Mekke'de iki tane müşrik geldiler Peygamberimize Ya Muhammed. Hudi bir anlaşmasının gereği evi Musir'i almaya geldik onu size teslim edeceksin. Adıyla bu seyir Medine'yi artık gördü şimdi ezanlara duydu cemaate namaz kıldı iki üç günde olsa bir din kardeşliği böyle kaynaşma, sevgi, muhabbet sohbetler feyizler yandımlara nasıl tekrar küfür belirseyen dönecek şimdi nasıl o karanlığa mengene nasıl girecek ya Resulallah, ne olur mu? Bunlara Allah. Resulallah. Peygamber şöyle buyurdu, Ya Ebu Seyir, biz anlaşmaya vefa gösteririz Peygamber'in adını buyurdu. Biz sözümüze sadıkız, bağlıyız, anlama yaptık, ben size onlara vereceğim, ama Allah sana kurtaracak. Sen üzülme, git ama şimdi. Tabii bütün sahabeler, gözyaşlarıyla, ama bu ortada peygamberimiz var tabii karışamıyorlar bir anlaşma ortada bu iki müşrik tiştim oldu hadi bu siyeri çıkar Medine'den Zül denen yer yani mikat mahalle Medine'nin neşkin aşağı yukarı buraya oraya gidince bunda oturmuş bir iki müşrik bir oturmuş kurmuş diyormuş bu arkas dönüp ev de orada yanlarında. Hadi o bir şey, olan müşrikin, kılıcının yavaşça birden beri kırandan çekiyor. Hediye gibi kurmayet olan müşrik öldürüyor birini. Öldürüyor karşı öbürü karşıdan görüyor kaçıyor. Korkuyor ev bu seyreden, kuvveti yok bu azetleri. Kaçıyor. Azio bir şey tekrar Medine'ye geldi. Medine'ye geldi. Yaransıyor olan durum bu şekilde. Sen bir onlara teslim ettim ben kendimi bile kuvvetledim Allah yolunda onun kılıcını kaptım, birini öldürdüm, tekrar buraya geldim. <gülüyor> Peygamber şöyle buyurdu ona, ya, eğer tekrar gerilerse, yine ben hastalığına ermeye mecburum orada. Derken öbür kişi geldi şimdi, ya Muhammed, e böyle yaptı, Peygamber şöyle buyurdu, ben sana teslim ettim, ama yolda ben sana karışamam. Peygamber buyurdu. Bunun için Peygamber buyurdu Ebu Buseyir'e sen Medya'dan çık Peygamber buyurdu. E. Buradan çık git. Ve Peygamber mübarek işareti parmağıyla deniz kısım Peygamber gösterdi. O tarafa git. Ama Medya'nda durma. Medya'nda durma. Yine Mekke'den istemek gelirse meclur kalırım. Tabi tek kişi de bunu götüremeyeceği için o döndü gitti geriye Mekke'ye gitti. Hazir Ebu Buseyir'de Medine'den ağlayarak yaşlı gözleri çıktı. Kızıl denizin kıyısına bir yere gitti oraya. Deniz kıyısında işte av alıyor, bal tutuyor ki şunlar bunlar. Bu defa Hazreti Buseir'in durumunu öğrenen diğer gizli Müslümanlar, onun deniz kıyısında kıyısına yaşadığını duyunca oradan kaçanlar Medine'ye Medine gelmediler, geri verilme durum olduğu için Hz. Bussiyer'in yanına gittiler bunlar. 3, 5, 10 derken bunlar 70 kişi buldum orada. 70 kişi buldular. Her biri güçlü, kuvvetli insanlar e, deniz kışta oturuyorlar. Temiz hava, doğayı yaşıyorlar orada Bunlar ne yaptı burada çoğalınca Mekke'lerin Şam yolunu kesmeye başladılar. Yani düşmana ekonomik ambargo koyuyor. Bir yandan başlar kenedikleriyle Zaten Mekke'lerin de tek geliri ticarettir. Şından mal alıp götürürler. Mekke'ye gelenlere bunu satarlar bunlar. Mekke'lerin tek can boğazı ticarettir. Bu da Şam yolundan geçiyor. Bu Hazreti Ebû Hazretleri yanla 70 kişiyle birlikte ve beraber namaz kılıyorlar. Ezan okuyorlar. Hatırı onlara imam oluyor kendilerine. Beşiklik namazdan rahat kılıyorlar. Ezanı Muhammed'i okuyorlar. Böyle yavaş yavaş tahtayken de namaz kılıyorlar. Otuyorlar, sohbet ediyorlar. Kuala Kerim okuyorlar. Kenarlarında mali sohbetler yapıyorlar. Çok tatlı alışlıyorlar kendileri. Ne var ki peygamberimizden mahrumlar, yoksunlar peygamberimizden bu arada Hazreti Ebu Cendel, yani Hudeybiye'de evinden kaçır zincirle gelen kişi Süheyl'in oğlu o da yine bir arada fırsatını buluyor ayaklarınızı koparıyor oradan nasıl yapıyorsa yardım ediyorlar kendisi beye. odadan kaçıyor o da Kızdeneş'in sahiline geliyor Ebu o da geliyor Hazreti Ebu Cendel gelince o daha üstünmüş Ebu Se'den. Bu da o lider oluyor onlara. O imam oluyor onlara. Ebu Cendel'in oraya gittiğini duyan başka kabirdeki Müslümanlar da oraya topluyorlar. Bunlar kısa bir zamanda 300 kişiyi buldular. 300 kişiyi buldular bunlar. Bunlar tam yolu hakem oldular. Artık kuş uçurtmuyorlar Mekke'lere ait. Kervanlara basın yapıyorlar, garimet ortam mallarını da eline alıyorlar. Bu üzerine artık Mekke'le baklar ki Allah bu iş olmayacak. Yani Hudeidiye'de baskı ile zorlama ile koydukları o üçüncü maddeyi artık kaldırmaya kenar karar verdiler. Bakın ki aleyhine oldu. Bu üzerine Mekke'le karar verdiler. Oradan bir heyet gönderildiler Medine-i Müberre'ye. Geldiler ki ya Muhammed dediler. Biz dediler Mekke olarak. üçümü maddeyi kaldıralım. Yani Mekke'ye mükerremeden size Müslüm olarak kim gelirse tamam burada kalsın. Burada kalsın. Ne olur onları da aldırlar Medine-i Müberre'ye Medine derler. Biz kaldırıyoruz. kaldırırız. Peygamberimiz bunu memnun-u takabet etti. Bunun üzerine o anlaşmadan o madde silindi. Bu madde kaldırılmıştır. Böyle kaydı kondu. Mekkeliler sevinip döndüler. Da Peygamberimiz de sevindiler. Bu yüzden Peygamberimiz Aleyhisselam azetleri hem metni yani, hazırladı Hazreti bu seyre. Ya bu seyir durum böyle böyle bu madde hükmü kaldırıldı. Medine'ye bireye artık gelin hepiniz. Fakat ne yazık ki Peygamberimizin o mübarek mektubu Hazreti Buseyir'in eline verildiği anda Hazreti Buseyir çok ağır hastaymış. Son nefeslendirmiş o anda. Ama birinci daha yerinde o fazla konuşamıyor. Son nefeslerinde mektubu götüren kişi götürdü Hazreti seyre bunu sana Resulullah gönderdi. Sesi okudu. Hazreti bir şey dinledi. gözden yaşları geldi. Ama konuşamadı. Mektubu aldı. Yüzüne gözüne sildi. La ilahe illallah Muhammed dedi. Ruh Mevla'ya teslim etti. Hazreti şey. O an nasip olmadı Medine'ye gelmek. O gurbet ellerinde. Öyle Allah yolunda. Orada şehit olarak gitti. Bu üzerine Ebu Cende Hazretleri hepsini aldı. Beytimlere yazılar dedik kardeşlerim. İşte bu şekilde bu mesele de oldu. Tabi hemen kısa bir zaman sonra ise artı fıtulat başladı. İlk fıtulat İslam'da Hayber oldu. Hayber Hayber'de Müslümanların Şam yolu üzerinde. Hayber'de Yahudiler vardı. Hayber o çerenin en güzel kasabası idi. Kurmaları bol, akra suları var, sebzisi olan, ekili olan, çayırlı olan, bereketi bir yerdi. Roma ordusunun katliamından kaçan Yahudiler bir kadın Hayber'e gelmişler, Medine'ye gelmişlerdi. Medine'den sürülerden kaçan Yahudiler de Hayber'den toplan, toplanınca bu Hayber'deki Yahudiler Esraratıki de kandırarak hep İslam ayetinde çalışıyorlardı. Tehlikeliydi. Fakat tabii Peygamber İslam adetleri Mekke'li uğraştığı için onlar için zamanıtı Peygambermez. Ama bakın şimdi Mekke ile anlaşma yapıldı, on yıllık saldırmazlık anlaşması yapıldı. Artık Mekke cephesi orası emniyete oldu. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hudibi dönüşte peygamber kısa bir zaman sonra aşağı yukarı aynı sayı sahabelerle yani Hudibi'ye gidenler başkaları almamak koşuluyla, ile Peygamber Hazretleri gitti, Hayber'in ilk olarak fethi başladı efendim. İşte elhamdülillah Hayber'in fethi başladığı, diğer kabile başladarken kısa zaman sonra elhamdülillah Mekin Mekin Mekin'e oldu tabi Allah'ın artı fütuhat emri geldi Allah'ın nusreti ki Nasden aziz, izzetli, onurlu, şerefli fütuhatlar başladı tabi elhamdülillah kısa bir zaman İslam yeryüzünün tek gücü oldu Rabbim inşallah nasip etsin biz Müslümanlara da böyle bir nas aziz ve nasip etsin tabi bunun için ama Allah yolda, din yolunda önce birleşmemiz gerekiyor Müslümanlar. Birimiz sevmemiz gerekiyor. Yani özellikle Türkiye'mizde grupları din üzerinde görmememiz gerekiyor. Yani gruplar din üzerinde olmasın böyle. Allah için birbirimizi sevelim. Önce dini bilen benim, benim böyle. Bu grubu zincirini aşalım böyle. Aşalım bunları öyle inşallah inşallah biz tabi birleşirsek Allah yoluna çalışırsak e, İslam'ı uygularsak İslam'ı tam yaşarsak Allah teala enşallah yardım eder illahi teala Fatiha